Merhaba, Karantina Beyleği programımıza hoş geldiniz. Ben Zeynep, bugün yazın bilimci, sanat kuramcısı Profesör Doktor Zeynep Sayın Hocamızla beraberiz. Ölüm Terbiyesi, Kötülük Cemaatleri ve İmgenin Pornografisi gibi kitaplar hocamızın çok iyi bilinen eserleri arasında. Tekrar merhaba, ben Eylem. Nasılsınız Zeynep Hoca? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür, teşekkür ederim. ederim, İyi ki geldim. Çok sağ olun bizi kırmadığınız için ve birlikte olduğunuz için bugün bizimle. Ee, aslında ilk sorum şöyle. yöneltmek istiyorum. Biz bu salgını ve pandemiyi karantinaya konuklarımızla birçok tema üzerinden konuştuk. Biyopolitika, klinik, psikoloji, teminizm, sanat terapisi, beden terapisi gibi. Ama ölüm kategorisini ve ölümün ingeselliğini ilk kez sizinle ele alacağız. Bu yüzden temelden başlarsak ölüm terbiyesi kitabınızın ilk epigrafında herkes ölümüyle tanrı gibi biricikleşmelidir. Bir ölü artı bir ölü iki değildir. Kanetinin bu sözünü kullanmışsınız. Şimdi virüsten ölenlerden hakkında pek çok köşe yazısı görüyoruz gazetelerde ve dergilerde. Bunlar bir şekilde insanların ölümüne birleşmediği bir dönemde olduğumuzu da gösteriyor. Çünkü bu ölüler artık bir insan olmaktan çıkıp birer rakama birer istatistiğe dönüşüyor. Siz bu bağlamda neler söylemek istersiniz? Sayıların da dioptrikası olduğunu söylemek isterim. Yani ve ayrıca da bu salgın hukukunun herhalde Mesopotamya'dan kalmış olduğunu ifade etmek isterim. Çünkü salgın başladığında bir analoji yapmak istiyorum. Burhaniye'de, Burhaniye'de uzak olan hiçbir ışın, o ışık kirliliğinin olmadığı bir yerdeydim. Sokağa çıktım. Bahçeye çıktım ve birdenbire bir tren gördüm, bir yıldız treni gördüm. Ondan sonra farkına vardık ki açıkçası bu Starlink, Elon Musk'ın Starlink'iymiş imiş. Ve bu bana son derece acayip geldi. Yani uzay hukuku 1967 senesinden kalmış bir hukukmuş. Ve Elon Musk 42 bin uydusuyla dünyayı çepeçevre kuşatıyor. Şimdi aynı şekilde ben salgın hukukunun da çok eski bir tarihten kalmış olması gerektiğini düşünüyorum. Hıfzısı K 1938 falan gibi bunu araştırmadım açıkçası. Yani e, dolayısıyla otopsi yapılmanın da yasaklanmış ve buna rağmen bu yasağı kırarak bir takım İspanyol İtalyan hekimlerin otopsi yaparak aslında a, aspirin ve antibiyotiğin de iyi geldiğini ifade ettiklerini biliyorum. Bütün bunları söyleme nedenim şu. Kireç dökerek bir salgın hukukuna istinad ederek ölüleri gömmek, 1967'den kalan bir uzay hukukuna istinad ederek Elon Musk'ın 42 bin uydu ile dünyayı, gezegeni, çepeçevre kuşatmasına benzeyen bir şey. Yani şimdi dolayısıyla ne oluyor? İnsanlar kireç dökülerek toplu mezarlara gömülüyorlar ve geri kalan ailelerin yas tutabilmek, kolektif bir ritüelle ölenin hatırasını yaşatabilmek, kendi yaslarıyla yüzleşebilmek imkanları olmuyor. Daha da değerlisi en önemlisi. Aslında o ölüm terbiyesinde benim üstünde durduğu şey ceset ile imgenin ayrışması için cesedin gömülmesi bir mezara gömülmesi ve onun bir ziyaret yeri olması gerektiği doğrultusundaydı. Yani ana ayrının, ben insanlığa dair ana ayrımın hayvanla insan arasında olduğunu değil, her seferinde ceset ile insan arasında olduğunu düşündüm. Bütün imgelerin oradan neşet ettiğini düşündüm. ...yani bütün antropolojik olarak, imge antropolojisinden gelen biri olarak oradan geldiğini düşündüm. Dolayısıyla imgeyi koruyabilmiş, onun gümülü olduğu yeri, bir, yani mezarı, bir ziyaret yeri haline getirmiş ve onun hatırasını yaşatabiliyor olmak lazım. Bütün bunlardan mahrum kalan bir durumda yaşıyor yakınlarını sevdiklerini kaybedenlerin yakınları. Zor olduğunu düşünüyorum. Yani gerek de olmadığını düşünüyorum. Yani çünkü otopsi yapmayı bile yasaklayan bir salgın hukukunun çok tuhaf olduğunu düşünüyorum. Günah olduğunu düşünüyorum ama nüfus diye bakıyorlar yani kitle diye bakılıyor, yığın diye bakılıyor, kalabalık diye bakılıyor ve yani bu nüfusu da istatistikle, tıpla ve istatistik bilimiyle aa, işte biyosiyasetlerin Foucault'dan bu yana ya da diğerlerinden bu yana bildiğimiz en önemli temel niteliklerinden biri işte fizyonomisiyle fiz, e, bir tıbbı yani antropolojisiyle, antropoloji bile işin aslında tıbbın altında yani antropoloji deyince de aslında a, antropometri deyince de kafa ölçümleri anlıyoruz. Ve yani bütün bunlar kitleleri, yığınları yönlendirebilmek için. 19. yüzyıldan günümüze gelerek yapılan şeyler. Ee, oradan kalma bir zihniyet olduğunu düşünüyorum. Çok günah olduğunu düşünüyorum. Hocam insanlığa dair esas ayrım hayvan insan ayrımı değil de imgesel olarak ceset insan ayrımı dediniz. Bu söylediklerinizle doğrudan damlanan bir soruya geçmek istiyorum ceset meselesine. Kitapskopa konuk olduğunuz bir YouTube videosunu izledim. Şöyle diyorsunuz insanlığın imge üretim süreci aslında kendi cesedine bakmasının ve kendi cesediyle kurduğu ilişkinin sürecidir. Örneklerde şöyle Roma ölüm askerleri, Bizans ikonaları, Anadolu'daki yazı resimler. Bunlar insanın ölümle ilişkisini kuran imgeler. Ben de şimdi Covid-19 salgınına dair bir twistle yani farklı bir düğümle sormak isterim. Eşimizin, dostumuzun cesedine bakamadığımız, bu nedenle kendi cesedimizle kurmaya alışkın olduğumuz o ezeli ilişkiyi kuramadığımız bu dönem sizce nasıl bir dönem? Evet, zor bir dönem. Yani... Oy... Doğru, öyle düşünüyorum. İnsan ile ceset arasındaki ilişki en temel olan ilişki. Ve iki tane sözcüğümüz var aslında. İnsanın kullandığı maskeyi Latinceden gelerek ifade etmek için. Biri persona, personaya biraz sonra izin verirseniz geri dönerim. Biri de imago. Imago birebir ölüden alınan maske anlamına geliyor. Yani ay, ve bu ölüden alınan maske, ölünün izini süren maske aslında ay, Romalı soyluların soyunu belirliyor. Soylu sözcüğünün de soydan gelmemek lazım. Jenerasyon, genetik bütün bunlar aynı kökten geliyor tabii kaçınılmaz olarak. Ve çok ilginç bir sözcük daha persona. Romalıların yani imago sözcüğü ölü maskesi bizim imajımızın atası olan ikinci sözcük ise persona. Persona da yine maske demek fakat aynı zamanda da person bizim kişilik dediğimiz sözcüğünde etimolojik kökeni olan bir şey. Şimdi... Uzun o, lafın kısası ben Espozito, Roberto Espozito ile çok yakın ilgilenmeye başladım bu süreç boyunca. İmunitas yani ve comunitas birbirini tamamlayan kavramlardı. İmunitas bağışık demek. komunitas ise bağışıklık demek. Comunitas toplumsallık demek. Bu iki sözcüğün içinde de ortak bir şey var. Munus var. Yani munus ne? Munus aa, armağan, görev, sorumluluk ortak paylaşılan şey ve borç bir insanın diğerine maddi anlamda değil manevi anlamda sağ edin, bir insanın aldığı edindiği sahibi olduğu mali olduğu taşıdığı borç. Şimdi komunus bu ortak borcu ve hediyeyi taşıyan topluluk. Immunus ise bundan kendini muaf zanneden. Yani muaf zannederken bağışıklık olan toplumsal bir sorumluluğu üstlenmekten kendini Aa, ...bağışık kılan kişi immunos. Şimdi burada çok ilginç olan başka bir şey daha var dolayısıyla. Aslında kendi soyunu sürdüren ve kendi soyunun e, sürmesini... ...kendi imgesiyle kanıtlayabilen... ...iki türlü imgesiyle, imagoşuyla ve personasıyla Roma'da kanıtlayabilen... ...ki bu Roma'dan günümüze kadar, Roma'nın özel hukukundan günümüze kadar da süregelen bir şey... Aa, ...kanıtlayabilen aslında... Bizim gibi apartmanlarda oturan, apartman demek, yalıtmak demek, bizim gibi apartmanlarda oturan, evde kalan ve bağışıklığını koruyan kişi. Yani dolayısıyla diğer ise son derece ilginç bir şekilde sokağa çıkan, Şokakta bağışıklığı olmayan bir yığına ve kitleye, az önceki sorunun yanıtında da ifade etmeye çalıştığım gibi, yığına ve kitleye dönüşen ve dolayısıyla da her an her türlü bulaşıcılığa maruz kalan kişi. Şimdi... Ah, dolayısıyla ah, ceset her ikisinin de meselesi elbette ve elbette. Yani evde bağışıklık sahibi olanın da meselesi, sokakta olanın da meselesi. Yani ölüm hayat fani, ölüm ani, hepimiz ölüyoruz. Ne var ki ölülerinin soyu ile ölülerinin soyunu sürdürebilen bağışıklar var bir yanda? Ölülerinin imgeleri Diğer yanda da ölülerinin ölülerinin imgelerini koruyamayan fakat kendi yaşarken de kendi imgelerine bile sahip olmayan. Çünkü persona da maske demek. Yani maske ile e, şu ayrımı düşünelim. On neredeyse çok yakın bir geçmişe kadar aa, bütün batılı insanlık tarihinde sadece maskeli balolarda soylular maskeli değildi. Aynı zamanda parlamentolarda bile feruklular yani maske aslında personel arkalarına sığındıkları bir şey. Şokaktakilerin dolayısıyla da soylular onlar. Kendi soyları var. Dolayısıyla da maske olan yüzleri var. Şokaktakiler ise soysuz. Şokaktakiler ise yüzsüz. Yani dolayısıyla onların cesetlerinin, onların öldüğü zaman cesetlerinin zaten... İmgelerinin sürmesi mutlak olarak mümkün olan bir şey değil. Dolayısıyla bu Covid-19 yani bir takım şeyleri bana sorarsanız siyah beyaz açık etti. Gözümüzünü gösterdi diye düşünüyorum. Yani bu immunitas, komunitas, bağışıklık, bulaşıcılık yani ve kim kimler ölüyor aslında? Bu da çok önemli olan bir şey. Sokaktakiler ölüyor. İnşallah tabi şimdi yanılmayız, birimizden diğeri şu ya da bu nedenle bulaşıcı bir yani COVID-19'a yakalanmaz. Yani tabii ki istisnalar kaybı bozmaz. Fakat de, risk grubunda olanlar aslında sokaktakiler. Yani kim bunlar, kimler bunlar? Göçmenler, işçiler, siyahiler vesaire, vesaire, korunmayanlar ve dolayısıyla da ceset dediğiniz için kendi cesetlerini imgeye dönüştürmeye kadir olamayan insanlar bunlar. Bizler ya da işte evlerinde apart bizler başlarız. Yani bunu Covid 19'la aslında görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam toplumsal sorumluluğa karşı bağışıklık sahibi olmaktan, imunustan söz ettiniz. Maskeli balılardaki gibi maske takan soylulara karşın sokaktakilerin soysuz, yüzsüz addedildiğini söylediniz. Şimdi soracağım bu soruyla çok doğru bir yerden bağlandığını düşünüyorum. Biz karantinalı sokak eylemlerinin imkan koşulluğunu yitirdiğini düşünüyorduk ama... ABD'den çeşitli ülkelere de yayılan kitlesel eylemler söz konusu. Örneğin İngiltere'de 17. yüzyılda yaşamış köle tüccarı Edward Custon'un bronz heykelini yıkıp hatta üzerinde tepindiler. Sonra da nehre attılar. Keza Avustralya'da sömürgeci geçmişe ait heykellerin akıbeti tartışılıyor. Buradan sizin heykel tanımınıza bağlayarak sormak isterim. Heykeller için siz yatan ölüyü doğrultan birer mezar taşı diyorsunuz yine ölüm terbiyesi kitabınızda. Güncel olduğu için sormadan geçemiyorum. Şimdi ölümün kol gezdiği bu salgın zamanında ölümle doğrudan ilişkili olarak tanımladığınız heykelin sökülüp atılması ne demek? Ee, ölüm terbiyesinde evet onu söylüyorum ama ben onu daha ziyade bütün heykeller için değil, mezarların önüne dikilen mezar taşları olan, olan heykeller için söylüyorum. Dün benzer bir soruyu sordu bir arkadaşım, dün henüz daha bunun yanıtını bilemiyordum, bugün zannediyorum şöyle söyleyeceğim, ben toplama kamplarının korunması için para verenler verenlerdenim, toplama kamplarının imha edilmesi için değil. Yani madem ki böyle bir şey yaşandı, biz bunun hatırasını yaşatmalıyız diye düşünüyorum ki bir daha bunu tekrar etmeyelim. Yani dolayısıyla ay, doğru bir davranış olduğunu düşünmüyorum. Yani Christopher Columbus'un ya da diğer e, köle tacirlerinin heykellerini yok etmeyi, ay, o heykelleri tersini aslında, yani a, kim olduklarını, ne olduklarını beyan ederek korumamız gerekiyor. Yani Berlin'e gittiğimizdeki Dehnskirk'de savaştan kalmış harabe olarak korunuyor öyle düşünelim ya da Hiroşima anıtının altında 5 Ağustos günü işte ne kadar insanın ölümüne vesile olan o anıtın altında biz insanlık bunu bir daha tekrar etmeyeceğiz diye yazıyor. Şimdi bunlar bana önemli geliyor. Yani a insan oğlunun bir daha bu yapılanları tekrar etmemesi için o yapılanların belleğinin korunması lazım. Bence Peki hocam orada bir bellek yüceltme var mı acaba? Ben orasından bakmıştım da sanki o köle tüccarını yüceltmek için oraya e, dikilmiş ya. O Peki zamanında mi? evet. O zamanında evet. Ama şimdi onun meydanda durması son derece sakıncalı olan bir şey. Ben de onu düşünüyorum ama heykelin kafasını koparmaktan söz mi? Yani koparmak değil bunun çözümü. Yani o heykelin e, tarihçesiyle birlikte ne olduğuyla oraya nasıl konduğuyla birlikte orada durmayı bile aslında sürdürebilir ya da başka bir mekana gidebilir. Yani mesela artık etnografi etnoloji müzeleri şöyle Avrupa'da yapılıyor. Bir süredir öyle yapılıyor. Yani birkaç sene önce uh, Uganda'da Macron Emmanuel Macron uh, neoliberal ekonomisinden hoşlanmıyor olsam bile aslında restitüsyon uh, için bir bir Afrika'dan alınan kült objelerinin iade edilmesi için bir e, rapor hazırlanmasını rica etti. Ona paralel olarak zaten dünyanın çeşitli yerlerindeki etnografya müzelerinde insanlar çalışmaya başlamışlardı. Ne yapabiliriz biz ne yapabiliriz diye. Yani bu, bütün bu kült objeleri aynı zamanda da kutsal kemik emanetleri, kuru kafalar vesaireler yani böyle hazine diye Avrupa'ya yıllar boyunca getirildi. Şimdi bunlar bir yandan iade ediliyor ve bir yandan da aslında böyle dünyada gezinen bir müze kavramının olması düşünülüyor. Müzedeki objelerin de tek bir yerde değil de yani aslında hareket halinde, sirkülasyon halinde bir müzenin olması düşünülüyor. Bir de önemli olan başka bir şey daha var. Mesela Viyana'daki eski etnografya müzesi şimdi dünya müzesi oldu. Aa, ve oraya gelen her bir objenin şömürgecilik tarihiyle birlikte o obje aa, orada duruyor. Bu obje şunun tarafından buraya geldi, bunun tarafından buraya geldi. Aslında buydu. Yani aa, şimdi de dolayısıyla ben o meydanda bile köle tacirinin heykeli durabilir diye düşünüyorum. Aa, onun oraya, onun kim olduğu, onun oraya nasıl getirildiği, neyi meşru kıldığı, neyi tesis ve teyit ettiğinin açıklanmasıyla birlikte. Evet, biraz o bağlamanı aslında tarihsel arka planıyla beraber verdiğimizde bugün hem bahsettiğiniz gibi geçmişi anlamakta ve yaptığımız hataları bir daha yapmamak için o hafızayı daha taze tutmakta, sosyal hafıza, amneziyi önlemek için de en önemli yollardan biri tarihe ve bellek çalışmalarına burada çok hakikaten rol düşüyor. Son olarak aslında şahsi karantina deyiminizi, merak ediyorum. Ee, burada da bir konuşmanızla bağlamak istiyorum. Evin hatırladıkları bir Inge dersi sergisinin çıkış noktası olarak ev sabit gibi düşünüyor ama aslında durmadan hareket eden bir şey diyorsunuz. Karantina'da sizin ev deneyiminiz nasıl oldu? Evde neler yaptınız? Evi duran bir alan olarak mı yoksa sözünü ettiğiniz gibi sürekli hareket eden bir alan olarak mı değerlendirdiniz? Açıkçası ben evden kaçtım. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Yani ay, karantinanın olacağını anlar anlamaz, erkek arkadaşım Burhan Yenemiş'te o dışında e, iki odalı, üstelik de kuzineli falan bir yerde oturuyor. Ama yani böyle iki dönüm bir arazisi var, a, arazi var a, e, ve 300 dönümde civarda hiçbir şey yok. Yani en köy bilmem kaç kilometre uzakta falan. Yani beş tane köpeğim var benim, ikisini eski kocama bıraktım, İk, üç tanesini yanıma aldım. Aa, kaçtım. Yani evde değildim. Aa, tarladaydım. Yani aa, tarla dediğim birkaç tane ağaç vardı. Aa, yani aa, dut ağaçları var, serviler var, takım başka ağaçlar vardı. Bir baykuş familyası vardı. Aa, kukumav baykuş familyası. Fareler, köpeklerden bir tanesi kedi gibi avcı fare avcısı çıktı. O fare avlıyor. Yani akrep, akrep kovaladı bir tanesi. Hani bir tane korkunç bir sıcak yaptı. Bir geçen ay bir dört gün, üç gün boyunca akrepler çıktı falan. Ben çalıştım. Yani üç ay boyunca hiçbir yere çıkmadım. O, yani, o iki dönümlük arazinin dışına bir kere ya da iki kere yürüyüşe çıktım. Yani hiçbir insan görmeden çalıştım yani sadece ve sadece bu verdiğim dersin bana açtığı sorular doğrultusunda biyo siyaset çalıştım. Oradan bir takım başka konulara daha geldim. Yani günün işte köpeklerle oynamak, yemek yapmak, yemek pişirmek bunlar benim alışık olduğum şeyler de değildi tabii. Ben hiç yemek pişiren biri falan değilim yani. Ben a, hiç yani dünyamda olan bir şey değildi. Aa, ...interneti açarak soğan dolmaları filan bile yaptım. Yani tuzda levrekler yaptım. Bir sürü bir şey pişirdim. Yani aa, ve yani tabii şey de ilginçti. Yani üç ay boyunca bir insanla e, birlikte ayrılmadan... Yani 7-24 birlikte olmak. Yani benim böyle bir tecrübem gençken bile yoktu. Yani aa, ilginçti. Yani ben aslında o e, karantinada olmayı evde değildim. Karantinada olmayı bir e, soluk alma dönemi diye yaşadım ama gördüm. Yani dışarıda neler oluyor bitiyor da gördüm. Yani hani a, şey diye düşündüm ilk başta. Yani a, Agamben'den de hareketle direniş, geri durmak, direnmek, kendi bir şey yapmaktan kendini ala koymak. Yani dur durbi yani ama dünya o durbiyi öğrenmeyecek bence maalesef ama hocam yine de bir evde geçirmişsiniz değil mi sonuçta bu ev serginizle bağlanıyor muydu sizce o imgesel olarak hani hareket eden bir şey var mıydı onu gözlemlediniz mi onu merak ettim tabi canım tabi tabi tabi yani evin yani ben öyle düşün öyle düşünüyorum zaten yani bir A noktasından B noktasına gitmek anlamına gelmiyor hareket. Yani ağaçta durduğu yerde hareket ediyor. Durmak aslında en büyük eylem böyle baktığınız noktada. Yani o yüzden de hep o örneği veriyorum ya yani o gezideki duran adam ya da işte Indira Gandhi yani duruyorsunuz yani olduğunuz yerde duruyorsunuz. En büyük bir, en büyük aslında pasif aktivizm. Yani başka nasıl ifade edebileceğimi bilemiyorum. Yani durmak durmak önemli bir şey. Evin durması da önemli bir şey. Yani o anlamda doğru fakat o duran, o durmanın içindeki, hani üç ay geçti, kıştı, yaz geldi. Bütün yaprakların değişimini gördüm, bütün ağaçların değişimini gördüm. Yani havanın değişimini gördüm. Yani çok çok çok ilginçti, çok hoştu. İki dönümün dışına üç ay boyunca çıkmadığım hiç olmamıştı. Hocam birçoğumuzun iki dönümü bile yoktu. Çok şanslıymışsınız, çok hoşuma çok gitti şanslıydım. bu dönem. Evet, çok şanslıydım. Hocam çok güzel bir sohbet oldu. Bize teşekkür katıldığınız ederim. için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Karantina belleğinin bir sonraki yayınında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.